13 Mayıs pandeminin yol açtığı çöküşün ilk başta toplumsal bakımdan olumlu sonuçlar vereceği konusunda kendimi kandırmıyorum. Tersine Arun Datiroğlu'nun yazdığı gibi koronavirüs insan bedenine girip var olan patolojileri çoğalttı, ülkelere ve toplumlara girip onlarda var olan sakatlıkları ve yapısal patolojileri çoğalttı. Arun Datı'ye göre virüs makiniyi durdurdu. Şimdi hedefi kar olan makineyi çalışamaz hale getirmek için motorunun durdurulması söz konusu. Ne pahasına olursa olsun. Birikim döngüsü yeniden başlamayacak. Zira menteşeler yerinden oynadı. Sağlıkla ilgili olan, psikik olan, üretimle ilgili olan, dağıtımla ilgili olan hepsi defolup gitti. Geçmiş on yıllar boyunca Emeğin prekarlaşması toplumu kırılgan hale getirdi ve onun direnişini zayıflattı. Covid-19 son darbeyi vurdu. Toplum zorunlu kapanma ve korku yüzünden çözüldü ve şu anda eylemle direnmek mümkün değil. Ancak ne kadar paradoksal görünürse görünsün, kapitalizmi boğarak öldürmenin en barışçı biçimi borcu ödeyememe hali. Hiçbir şey yapmadan her şeyi atlatmak ve kesinlikle basit biçimde ödeyecek durumda olmadığımızdan ödememek. Borç ödeyememe durumunun propagandasının yapılmasına, hakkında söylevler çekilmesine, üzerinde bağırılıp çağrılmasına ihtiyaç yok. Ekonomik çöküşün doğal uzantısı olarak kendiliğinden gelecek. Toplum da ayakta kalmaya ve keyif almaya dönük, yerel ve özerk tüketim ve dağıtım biçimleri denemek durumunda kalacak. Geçen Ağustos'ta 80'li yıllarda o yılların Bologna müzik sahnesinde marjinal değil, uç, özel bir yeri olan Confusional Quartet'in üyesi olduğu zaman tanıdığı Marco Bertoni aradı. O yıllarda Bologna'ya punk, no wave gelmişti ve 77 ayaklanma fırtınasının son sert rüzgarlarıyla karışmıştı. Bu nedenle müzik sahnesi kalabalık ve coşkuluydu. Görülmeye değer o skiantoslar Radikal Punk, Gaz Nevadalar, Deneyici Stupid Set ve hatırlayamadığım diğerleri. Confusionall'lar ise en eğitimli, ince zekli poptan çok çağdaş müzik, rocktan çok soğuk caz idiler. 2019 Ağustos'unda Marco beni arayıp aklında sadece başlığı olan bir iş yapma arzusunu açtı. Neden bilmem, bunu benimle yapmayı istiyordu. Başlık beni bir yıldırım gibi çarptı. Şu anda içinden geçtiğimiz hatları elektrik ifiyle sentezlediği için. Büyük göç, büyük red, soyut teknofinansal şiddet ve nazizmin geri gelen somut şiddeti. Bana başlığı söylediğinde hemen anlaştık. Wrong nin ninanna, yanlış ninni. Tiguanayla San Diego arasındaki sınıra kadar gelmiş ama sınırda silahlı muhafızlar olunca Nereye gidip ne yapacağını bilmeden yere oturup bebeğini sallayan Honduraslı bir genç anne hayal ettim. Ama bu Sicilya kıyısına yönelmiş bir lastik butun içindeki Nijeryalı ya da Tunuslu bir genç kadın da olabilirdi. Marco ile birlikte belki yeni gelenin büyüyeceği dünya üzerine yeterince düşünmeden dünyaya savunmasız bir varlık getiren annenin ne hissedeceğini hayal etmeye uğraştık. Üremek için bir neden var mı? Lübnanlı yönetmen Nadia Labaki, Kafernaum filminde kendisini dünyaya getirdiler diye anne babasını yargıya şikayet eden Beyrut'ta berbat bir mülteci kampına sığılmış 12 yaşında bir Suriyeli çocuğun hikayesini anlatır. Rong Ninninanna için yazdığım metinler için ana ilhamımı Labaki'nin filminden aldım. Umudun olmadığı bir çağın yürek daralmasının içinden çıkan şiirler. Eylül ayında üzerinde çalışmaya başladık. Sonra o sarsıntıların Hong Kong, Santiago, Meyrut, Paris ve Barcelona'daki devasa ve öfkeli isyanların yüzü geldi. Marco, tabiat ananın kendisine sunduğu tüm müzik aletleriyle bestelemeye başladı. Yapraklar, rüzgar, kargalar, serçeler, akan su, aynı zamanda da çılgın sesler çıkaran piyanosu ve meleksi ve gizemli korular. Sonra ben müzik gazeteciliği yaparken Lower East Side'daki müzik lokallerinde şarkı söylerken tanıdığım, Marco'nun da sanat kariyeri boyunca takip ettiği, zamanımızın büyük icracılarından biri olan arkadaşımız Lindsay Lynch'i rica ettik. O da evet dedi ve stüdyoda birkaç parça kaydedip onları bize yolladı ve böylece uzun bir montaj çalışması başladı. Sonra ben... Hepinizin kesin tanıdığı Primal Scream'in muhteşem cildizi Bobby Gillespie'ye yazdım. Bu söz ve seslerin üzerine okuyarak şarkı söyleyerek, içinden ne gelirse onu yaparak kendi sesini eklemeye ne dersin? Olur dedi. Sonra koronavirüs pandemi, kapanma ve o noktada lanetin eksiksiz tamamlandığını düşündüm ve suyut ses, insana ait olmayan ses için bir parça. Earth and World adlı bir giriş parçası yaptık. Bir plak şirketi vinil bir edisyon çıkarmayı önerdi. Evet ama ne zaman? Plak, kitap, film üretimi yeniden başladığında mı? Er ya da geç. Ama o arada plakan çıkmasını beklerken kıyametin ses kaydına benzeyen bu yapatı online tanıtmak istiyoruz. 80 yıllarda Bolonya'nın çeperlerinde duvarları tekleriyle dolduran Bolonya'lı sanatçı arkadaşlarımız Kogi ve Corselli ile konuştuk. Rongli Ninanna'nın yapımına katkıda bulunmalarını önerdik. Kapanmadan tam bir gün önce buluştuk ve şu iki ayın yaratıcı yalnızlığında Kogi ve Corselli bazı parçaların videosunu yaptılar. Diğerlerini Marco Bertoni oğlundan yardım olarak yaptı. Stay tuned. Kulağınız bizde olsun.